Bismillahirrahmanirrahim. 3593 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve bir adam gelerek "Ya hangi sadakanın ecli daha büyüktür?" diye sordu. Ali sallallahu aleyhi ve "Sadakanın eftali, vücudun sıhhat olup mala düşkün iken fakirlikten korkup zenginlik üzere kalmayı arzu ettiğin zaman verdiğin sadakadır. Sen sadakanı can boğaza gelip de şu malım filanındır diye vasiyet edeceğin ana tehir etme halbuki o mal ölüm anında vasiyet ettiğin mal eğer vasiyet edemeden ölürsen falan varisinindir buyurdu. 3594 Abdullah'tan Ali ve Sina Hanginizin sizin mirasçılara bırakacağınız mal kendi malından daha kıymetlidir. Oraldakiler ya Resulullah, bizden hiç kimse yoktur ki kendi malı miras bırakacağı maldan daha kıymetli olmasın dedi. O zaman İyi biliniz ki hepinize de miras bırakacağınız mal kendi malından daha kıymetlidir. Senin malın ahiret için takdim ettiğin sadak olarak verdiğin maldır. Sana varis olanın malı ise geride bıraktığın tasadduk etmediğin maldır buyurdu. 3595 Mutarrif babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam Habirleri ziyaret edinceye kadar mallarınızın çokluğu sizi oyaladı. Ayet hakkında şöyle buyurdu. Ademoğlu Dünyada sahip olduğu şeylerle malım malımdır ey Adem oğlu. Senin olan mal yiyip bitirdiğin veya giyerek kullandığın veya tasadduk edip ahiret için sarf ettiğindir. 3596 Ebu Habibe et-Tuyden. Bir adam Allah yolunda harcanmak üzere bir miktar para vasiyet etti. Ebu Terda'ya bu mesele sorulunca Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ölümüne yakın köle azat eden veya bir şey tesadduk eden, karnı doyduktan sonra artanı başkasına veren gibidir buyurdu. 3597 ve 98 İbn Ömer'den ve Vesselam Vasiyet edecek dünyalığı bulunan bir Müslüman bir kişiye vasiyeti yanında yazılı bulunmadıkça iki gece geçirmesi caiz değildir. 3599 Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam hiçbir Müslüman kişinin vasiyeti yanında yazılı olarak bulunmadıkça 3 gece geçirmesi caiz değildir. 3600 yine aynı. 3601 Talha'dan İbni Ebu Safaya Resulullah vasiyet etti mi dedim. Hayır bir şey vasiyet etmedi dedi. Öyleyse Müslümanlara vasiyet nasıl emrolundu dedim. Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın kitabına temessük ederek emir buyurdu dedi. 3602 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sallam vefatında geriye ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir koyun, ne de bir deve bıraktı. Hiçbir şeyde vasiyet etmedi. 3603, 604, 605 aynı. 3606 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sallam vefat ettiğinde yanında benden başka kimse yoktu. Vefatından az önce leyen istemişti. 3607 Amr bin Sa'at babası Sa'at bin Ebu Vakkas'tan naklediyor. Ben Mekke'de veda haccı esnasında ağır hastaydım. Resulullah beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulullah benim çok malım var. Kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini tasattuk edeyim mi diye sordum. Hayır dedi ben üçte birini tasattuk edeyim mi diye sordum. Evet, 3'te bir kafedir Üçte biri de çoktur. Çünkü ey saat, senin mirasçılarını zengin bırakman, başkalarına ellerini açacak halde muhtaç bırakmandan daha iyidir buyurdu. 3608 yine aynı. 3609, 3610, 3611 yine aynı. 3612, 13 yine aynı. 14 aynı. 3615 i̇bn Abbas'tan temenni olunur ki insanlar vasiyet hususunda 3'te 1'ni azaltarak 4'te 1 yapsınlar. Çünkü Resulullah 3'te 1 fakat 3'te 1 dahi çoktur, buyurmuştur. 3616 yine saat hadisi. 3617 Cabir bin Abdullah'dan. Cabir'in babası Uhud savaşında şehit olmuştu. Geriye 6 kız bıraktı. Cabir'e de hayli miktarda borç bıraktı. Cabir diyor ki hurmanın kesim ve toplama zamanı geldiğinde Resulullah'a geldim ve Biliyorsun ki babam Uhud'da şehit oldu. Epeyce de borç bıraktı. Alacaklılara hurmalığın bütün mahsulünü vermeyi teklif ettiğim halde kabul etmediler. Alacakların seni görmelerini istiyorum. Alacaklarını tehir etmelerini veya mevcuda razı olmalarını söylemeni istiyorum dedim. Resulullah, hadi sen git. Her cins hurmayı ayrı ayrı yere yiyarak ayrı ayrı harman et. Sonra bana haber ver buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Sonra Ali sallallahu ve davet ettim. Geldi. Alacaklar da geldiler. Alacaklar Resulullah'ı orada görünce sanki üzerine üşüştüler. Taleplerini daha da artırdılar. Ali Vesselam ve onların yaptıklarını görünce en büyük hurma harmanının etrafını üç defa dolaştı ve hurma harmanının yanına oturdu. Sonra da alacakları çağır dedi. Alacaklara alacaklarına mukabil ölçüle kurma verdi. Nihayet Allah babamın bıraktığı borcun ödenmesini isap etti. Vallahi ben Allah babamın borcunu ödemeyi nasip etsin de kardeşlerime tek bir hurma bile götürmemeye razıydım. Halbuki Resulullah bir hurmadan bütün alacaklara verdiği halde tek bir hurma bile eksilmemişti. 3618 19 20 21 hepsi aynı. 3622 Amr bin Harice'den Aleyhisselatü Vesselam haccetül veda'da hutbe irade ederek Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Artık varise vasiyet yoktur buyurdu. 3623 İbn Harice'den yine aynı. O Aleyhisselatü Vesselam'ın geviş getiren ve ağzının köpüğü aşağı akan devesi üzerinde insanlara hitap ederek Allah herkese mirastan hissesine düşeni taksim etti. Artık varise vasiyet caiz değildir. 3624 yine aynı. 3625 Ebu Kureyre'den Yakın hısımlarını inzar et ayeti nazil olunca Aleyhissalatü Vesselam Kureyş'i davet etti. Kureyş'te toplandı. Bazen umuma hitap etti. Bazen tek tek kişilere hitap ederek şöyle buyurdu. Ya beni Ka'b bin Luey ya beni Murre bin Kabur, ya beni Abdüşems, ya beni Abdümenaf ya beni Haşim ya beni Abdülmuttalip kendiniz ateşten koruyun eğer Fatıma sen de kendini ateşten koruyun, ey Fatıma sen de kendini ateşten koru çünkü ben Allah'ın emri karşısında sizin için bir şey yapamam, ancak şu var ki hısımlık hakkı var ben bu hısımlık ile sizlere bağlı bulunurum 3626, 27, 28, 29 Yine aynı. 3630 Ayşe annemizden Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a Anne mansızın öldü. Eğer konuşabilseydi, konuşmaya vakit olsaydı tasattıkta bulunurdu. Onun için tasattıkla bulunayım mı? Evet, onun için tasattık et buyurdu. Adam da annesi için tasattık etti. 3635 yine aynı. 3632 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem insan ölünce bütün amelleri kesilir. Ancak 3 çeşit ameli için sevap vardır. sadaka cariye, kendisinden istifade edilen ilmi çalışmalar, kendisine hayır duada bulunan hayırlı evlat. 3633 Ebu Hureyre'den Bir adam Ali sallallahu aleyhi ve babam öldü. Geriye mal da bıraktı fakat vasiyet etmedi. Onun için tasattukta bulunsam günahına kefaret olur mu dedi. Aleyhissalatu vesselam evet olur buyurdu. 3634 Şerif bin Suheyt es-Sakafiden. Ali sallallahu aleyhi ve geldim ve anam vefat etmeden önce kendisi için bir köle azat edilmesini vasiyet etti. Benim ise Sudanlı bir cariyem var. Bu cariyeyi onun için azat etmem, üzerimdeki borcu öder mi dedi. Ali sallallahu o cariyeyi bana getir dedi. Ben de getirdim. Ona "Rab'bin kimdir?" dedi. "Allah" dedi. "Ben kimim?" dedi. Sen Allah'ın resulusun dedi. Bunun üzerine Ali ﷺ onu azat et. Çünkü o mümindir buyurdu. 3635 İbn Abbas'tan Saad Resulullah ﷺ anam bir şey vasiyet etmeden öldü. Onun için tasattukta bulunabilir miyim dedi. Evet buyurdu. 3636 yine aynı. 3637, 38, 39 ve 40 aynı. 3641 i̇bn Abbas'tan Saad bin Ubade el Ensari bir adağı bulunan fakat yerine getiremeden ölen anası hakkında Resulullah'a sordu onun adını adağını yerine getir buyurdu. 3642 43, 44 45, 46 aynı ee, Saad bin Ubade'den Ya Resulullah hangi sadaka daha eftaldır diye sordum başkalarına su vermektir buyurdu 3647 hangi sadaka daha eftaldır dedim başkalarının su ihtiyacını gidermek buyurdu 3648 Ebu Zer'den ve Vesselam bana ya Ebu Zer seni başkanlık emirlik vazifesini yapmakta güçsüz görüyorum halbuki kendi nefsim için istediğimi senin içinde isterim bu sebeple sakın iki kişiye de olsa baş olma hiçbir yetimin malının idaresinde üzerine alma. 3649 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden naklediyor. Bir adam Ali sallatü vesselam'a gelerek ben fakirim. Hiç de malım yok. Fakat vasiliğini yaptığım bir yetim var dedi. Ali sallatü vesselam vasiliğini yaptığın yetimin malından israf etmemek, dağıtıp savurmamak ve malı kendi üzerine geçirmemek şartıyla ye buyurdu. 3650 İbn Abbas'tan yetimin malına Rüştüne erişinceye kadar en güzel olanından başka bir suretten yaklaşmayın. Gerçek yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler karınlarını ancak bir ateş yemiş olurlar. Ayetler nazil olunca halk yetim malına tasarruf etmekten ve yemekten çekindiler. Bu mal Müslümanlara ağır geldi. ve Vesselam'a hallerini şikayette bulundular. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Bir de sana yetimleri sorarlar. De ki Onları yararlı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah yetimlerin salahına çalışanlarla onların malında fesat yapanları bilir. Eğer Allah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokardı. 3651 yine aynı. 3652 Ebu aleyhi ve Vesselam insanı helak eden şu yedi şeyden çekinin. Onlar nelerdir ey Allah'ın Resul dediklerinde? Allah'a şirk koşmak, cimrilik, haklı olmak müstesna, Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hocum sırasında harpten kaçmak, zinadan masum olup hatırından bile geçirmeyen Müslüman kadınlara zina, isnat etmek buyurdu. 3653 Numan Bin Beşir'den babası ona bir köle bağışlamıştı. Ali sallatü vesselamı da buna şahit tutmak için Numa'nın babası Beşir Resulullah'a geldi. Ali sallatü vesselam çocuklarının hepsini aynı şekilde bağışta bulundun mu dedi. Beşir hayır dedi. Onu geri al buyurdu. 3654 55 56 57 58 aynı. 3659 yine aynı. 3660 61 62 63 64 yine aynı. 3664 Amr'dan Beşir bin saat Ali Selatü vesselam'a geldi ve ya Resulullah, karım Amra binti Revaha oğluna bir sadaka vermemi istedi. Bunu seni şahit yapmamı da istedi dedi. Nebi Hanisallam ondan başka çocukların var mı dedi? Evet dedi. Buna verdiğin gibi onlara da verdin mi dedi? Hayır dedim. O zaman Ali Selatü vesselam beni adil olmayan bir işe şahit tutma buyurdu 3665 Abdullah bin Utlu bin Mesut'tan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek onunla bir şet hibe ettim sen şahit oldu dedi Aleyhisselatü Vesselam ondan başka oğlum var mı dedi o adam evet dedi ona verdiğin gibi diğerlerinde de verdin ne dedi o adam hayır dedi adil olmayan bir şeye şahit olmam buyurdu 3666-67 yine aynı. 3668'deki ziyadelik çocuklarınız arasında adaletle muamele edin. Çocuklarınız arasında adaletle muamele edin buyurdu. 3669 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden naklediyor. Biz ve vesselamın yanındaydık. O sırada Resulullah'a Hevaz'ın kabilesinden müslüman olmuş 14 kişide müteşekkil bir heyet geldi. Onlar ya Muhammed, biz Arap boylarından ve Arap kabilelerinden biriyiz. Başımıza sence de gizli olmayan bir bela geldi. Müslümanlara karşı savaştık ve yenildik, pek çok esir verdik. Şimdi ise Müslüman olduk. Bize bir lütuf ve ihsanda bulun, Allah da sana ihsan eder. Aldığınız esirleri ve ganimetleri geri verin dediler. Aleyhissalatü Vesselam, Mallarınızı veya kadınlarla çocuklarından birini seçin buyurdu. Onlar, sen bizi mallarımız ve kadınlarla çocuklarımızdan birini seçmekten serbest bıraktın. Biz kadınlarımızı ve çocuklarımızı seçiyoruz dediler. O zaman aleyhissalatü vesselam sizin kadınlarınız ve çocuklarınızdan benim ve Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşen sizindir. Size geri veriyorum. Ben öğle namazını kıldıktan sonra siz kalkın ve biz mümin ve müslümanların kadın ve çocuklarımızı geri vermeleri hususunda Resulullah'tan yardım talep ediyoruz diye. Onlar öğle namazını kılınca kalktılar ve onu Resulullah'ın istediği gibi söylediler. Bunun üzerine Resulullah, Benim ve Abdülmuttalip oraların hissesine düşen sizindir buyurdu. Arkadan muhacirler, Bizim hissemize düşen de Resulullah'ındır dediler. Ensar, Bizim hissemize düşen de Resulullah'ındır dediler. Akra bin Habis, Ben ve beni temim biz vermiyoruz dedi. Uyeyne bin Hisin, ben ve beni feraze biz de vermiyoruz dedi. Abbas bin Mirdas ben ve beni Süleym biz de vermiyoruz dediler. Bunun üzerine beni Süleym kalktı ve yalan söylüyorsun. Bizim hissemize düşenler Resulullah'a aittir dedi. Aleyhissalatü vesselam ey nas, onlara çocuklarını ve kadınlarını geri verin. Kim bir bedel karşılığı olmaksın bu ganimetten bir şeyi esir verirse Allah'ın bize fey olarak verdiğinden yedi deve verilecektir buyurdu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bineğine bindi. Halk Resulullah'ın etrafını sardı ve malımızı bize taksim etti dediler. Ve Resulullah bineğinin orada bulunan bir ağaca doğru gitmesine sebep oldular. Ağacın dalı Aleyhisselatü Vesselam'ın ridasının düşmesine sebep oldu. Aleyhisselatü Vesselam Ey Nas! Ridamı bana verin. Allah'a yemin olsun ki ve Vadisi'ndeki bütün ağaçlar ganimet olsaydı hepsini size taksim ederdim. Ta ki bana Cimri korkak ve yalancı isnadında bulunmazdınız dedi. Sonra bir deve getirdi. Devenin hörgücünden avucuna bir tutam kıl aldı ve şunu iyi bilin ki feyden bana hiçbir şey yoktur. Bu ise beşte birdir. Beşte bir de yine size dönecektir. Sizin için sarf edecektir buyurdu. O sırada bir tutam saçla bir adam kalktı ve Ya Resulallah şunu devemin çulunu tamir için aldım dedi. Aleyhisselatü Vesselam bana ve Abdülmuttalip oğulların hissesine düşen deve tüyler de senindir dedi. Bunun üzerine o adam benim isteme bu kadar düşerse şu aldığım lüzum yok dedi ve elinde attı. Daha sonra aleyhissalatü vesselam ey naz küçük veya büyük bir iğne olsa ganimet malından haksız olarak aldığınızı verin. Zira ganimet malında haksızlık ve hiyanet onu alana kıyamet gününde utanç verici olur buyurdu. 3670 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden naklediyor. Ali salatü vesselam çocuğuna hediye veren baba hariç hiç kimse hibe ettiği şeyden geri dönmesin. Hibe ettiği şeyden vazgeçen, kusup sonra tekrar kustuğunu yiyen köpek gibidir. 3671 aynı. 3672 aynı. 3673 yine aynı. 3674 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam yaptığı sadakadan geri dönen kustuğu şeye dönüp onu yiyen köpek gibidir buyurdu. 3680'e kadar yine aynı 3681, 82, 83 yine aynı 3684, 85 tavustan aleyhissalatü vesselam bir kimseye yaptığı bir hibeden geri dönmesi helal değildir ancak baba geri dönebilir. 3686 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam Rukba caizdir. Rukba bir kimsenin diğerine ben senden evvel ölürsem şu malım senindir. Sen benden evvel ölürsen yine benimdir demesidir. 3687 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam Rukba suretiyle başkasına verilen malı kendisine Rukba suretiyle varmıyor. Mal verilen kimseye ait kıldı. 3688 İbn Abbas'tan Bırak bas suretiyle mal vermek yoktur. Kime bu surette mal verilirse artık o mirasa dahil olur. O malı veren kimseye iade edilmez. 3689 İbn Abbas'tan, Aliş Sallallahu Aleyhi ve Mallarınızı senden önce ölürsen bu mal senindir. Sen benden önce ölürsen mal yine senindir, benimdir diyerek başkasına vermeyin. Kim bu şekilde başkasına bir şey verirse artık o verdiği kimsenindir. 3690 İbn Abbas'tan, Aliş Sallallahu Aleyhi ve Umra ömrüm oldukça bu malı sana bağışladım demek o mal verilen kimseye caiz olur. Rukba, senden önce ölürsen mal senin ve sen, e, benden önce ölürsen mal yine benimdir diyerek verilen mal o kişiye caiz olur. Yaptığı hibeden geri dönen kustuğuna geri dönen gibidir. 3691 İbn Abbas'tan yine aynı. 3692 93 aynı. 3694 Tavustan Aleyhisselatü Vesselam Rukba suretiyle mal vermek helal değildir. Kime rükba suretiyle bir mal verilirse artık o malı olan öldüğünde mirasına dahil olur. 3695 Zeyd bin Ali Aleyhisselatü Vesselam umra suretiyle verilen mal artık o kimseye mirastır onun olur. 3696 97 98 99 yine aynı. 3700 zeyt bin Sabitten Ali Selam ve Selam Umra suretiyle verilen mal o kimsenin varisine aittir. 3701, 702, 703, 704, 705, 706 yine aynı. 3707 Cabir'den Ali Selam ve Selam Umra suretiyle mal hibe etmek caizdir buyurdu. 3708 atadan aleyhissalatü vesselam umra ve rukba suretiyle mal hibe etmekten nehyetti. Ben rukba nedir dedim. Rukba bir kimsenin diğer birine yaşadığın müddetçe bu senindir demesidir. Eğer böyle yaparsanız caizdir. 3709 cabirden ve vesselam umra suretiyle mal vermek caizdir. 3710, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yine aynı 18 yine aynı 19 yine aynı 3720 ve 3729'a kadar yine aynı. Ali Salati ve selam umre hakkında bir kişi kimsinin bir diğerine ve onun çocuklarına bir hibede bulunması ve sana bu çocuklarına bir şey olursa o mal bana ve çocuklarına aittir istisnasını koymasıdır. Artık o mal verilen kimseye ve onun çocuklarına aittir. 3750'den 3700 30'dan 3735'e kadar yine aynı. 3736 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden naklediyor. Ali Selatü vesselam kocası onun ismetine sahip olduğunda, onun nikahladığında artık kadının malından hibede bulunması caiz değildir. 3737 yine aynı. 3738 Abdurrahman bin Alkame es-Sakafiden Sağ kıfeyyeti Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Hediye de getirdiler. Aleyhisselatü Vesselam bu getirdiğiniz hediye midir yoksa sadaka mıdır? Eğer hediye ise şüphesiz bununla Allah'ın Resulünü memnun etmek ve ihtiyacın giderilmesi maksuttur. Eğer sadaka ise şüphesiz sadaka ile Allah'ın rızası maksuttur dedi. Onlar hayır bu sadaka değil hediyedir dediler. Aleyhisselatü Vesselam onların getirdikleri hediyeyi kabul buyurdu. Onlarla beraber oturup konuştu. Onlara bazı şeyler sordu. Onlar da Resulullah'a sordular. Öyle ki hem öyleyi hem de ikindiyi kılıncaya kadar onlarla konuştu. 3739 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi Kureyşler, Ensar, Sakafiler ve Devsilerden başka hiç kimseden hediye almamaya karar verdim. 3740 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi Ma bir miktar et getirildi. Bu nedir dedi? Berriye tasatlık edilmiş bir sadakadır dendi. O zaman Ali sallallahu aleyhi o berriye sadaka fakat bize berilenin hediyesidir buyurdu.